ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله اوصيكم ونفسي المخطئه بتقوى الله واحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير بعد قولي عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها ولكن ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها والمسلمين منهما رجالا والمسلمين ونساء واتقوا الله الذي والمسلمين به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقوله قولهم سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها W. O. K. L. M. U. H. D. E. S. E. B. I. D. G. A. W. O. K. L. B. I. D. G. A. D. Z. L. A. L. A. W. O. K. L. D. Z. U. H. T hiçe sayıldı. İbadetin, itaatin, hakimiyetin Allah'tan alınıp beşeriyete verildiği bir dönemde yani Firavun'un hüküm sürdüğü, zulmettiği, ve ena rabbukumun aile ben sizin en yüce Rabbinizim dediği, böyle taşkınlık gösterdiği bir dönemde insanları uyarmak, müjdelemek ve korkutmak üzere Hazreti Musa'yı Allah-u Teala beşeriyete göndermiştir. Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam ulul azim olan peygamberlerdendir. Ve Allah-u Teala yardımcı olması için de kardeşi Harun'u ona yardımcı olarak tayin etmişti. İkisi firana gitmişler. Firana hak dini anlatmışlardı. Allah'a itaat etmesi gerektiğini, Allah'a boyun eğmesi gerektiğini, Allah'ın hükümleriyle hükmetmesi gerektiğini ve onun da bir beşer olduğu insanları kendisine ibadet ettirmemesi gerektiğini ona güzel bir şekilde beyan etmişlerdi. Ve ilk etapta Allah-u yumuşak bir uslubla gidilmesini emretmişti. Fakat Firavun her zamanki tabutlar gibi karşı çıkmış, kabullenmemiş ve reddetmişti. Allah-u Teala bunun üzerine Firavun ve, ve ailesine ve aynı şekilde onlar gibi küfür olan o milletlere değişik belalar, değişik sıkıntılar göndermişti. Umurur ki tövbe ederler, umurur ki iman ederler, bu günahlarından vazgeçerler, bu küfürlerinden vazgeçerler diye fakat ibret almamışlar ve küfürlerinde ısrar etmişlerdi. Ve en son Firavun Hazreti Musa'yı Sihirbazlıkla itham ederek senin davetini kabul etmeyeceğim. Sen de sihirbaz bir insansın tıpkı diye geri kalan sihirbazlar gibi diye onu lekeleyerek tıpkı günümüzde Müslümanlara irticacı, gerici, yobaz, işte deli ve sair gibi lakaplar takarak Firavun da Allah'a iman etmeyi reddetmiş, Musa aleyhisselam teslim olmayı reddetmiş. Ve bu şekilde Hz.Munsa'yı lekeleyerek karşı çıkmıştı. Ve bunun üzerine o zaman ben sihirbazları çağırayım, sen de sihirini yap, onlar da sihirlerini yapsınlar. Kim gelip gelirse o zaman anlayacağız ki o kişi haklıdır. Diye böyle en son bir kanaata varıyorlar. Ve Firavun her tarafa, Mısır'ın her tarafına haberler gönderiyor. Sihirbaz adına özellikle de uzman kişiler buraya gelsinler, Hazreti Musa ile mücadele verecekler ve kazananlara büyük mükafatlar verilecektir diye haberler gönderiyor. Hedef ne? Hedef insanları Allah'ın dininden alakoymak. Medyanın yaptığı gibi Allah'tan uzaklaştırmak, hakkı batıl göstermek, batıla hak göstermek, siyaha beyaz, beyazı siyah göstermek amacıyla Sihirbazlara haber gönderiyor ve sihirbazlar toplanıp Firavun'un yanına geliyorlar. Ve Firavun, Hazreti Musa ile olan bu mücadele günü de belirleyip bütün halka haber veriyor. O gün bütün herkes toplanıyor bir meydanda. Hazreti Musa da geliyor, sihirbazlar da geliyorlar, Firavun ve orduları da geliyorlar ve müşahede ediyorlar. Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Firaun'a diyorlar ki sihirbazlar اِنَّ لَنَا لَا اَجْرًا اِنْكُنَّ نَحْنُ الْغَالِد۪ينَ Ey Firaun eğer biz gelip gelirsek, Musa'yı yenersek bizim için ecir var mıdır? Dünyalık bir şeyler verecek misin? Her bir sihirbazın düşüncesinde olduğu gibi dünyalık insanların düşüncesinde olduğu gibi hep dünyayı isteme, hep dünyaya meyletme Allah'ı unutma, ahireti unutma Onlarda da hakim olan düşünce budur. Dünyada olarak ne vereceksin bize? Neyi vaat ediyorsun ey Firavun bu mücadelede? Bize ecir var mıdır diye sorduğumda Tale na'am ve innakum lemina'l mukarrabin. Tabii ki sizlere ecir vereceğim. Mükafat vereceğim. Aynı şekilde sizleri bana yaklaştıracağım. Bundan sonra devlette yetkili kimseler olacaksınız. Bir isteğiniz ikiye çıkmayacaktır. Her isteğiniz yerine gelecektir. Bana yaklaştırılacaksınız, mükafat alacaksınız, bundan sonra hayatınızı çok daha güzel geçireceksiniz diye dünyalık vaatlerde bulunmaya başlar. Tabii firavunlar ancak dünyayı vaat edebilirler. Ahireti vaat edemezler. Dünyanın geçici olan üç kuruşunu vaat ederler. Ve birçok zaman da vaatlerini yerine getirmezler. En nu dediler ki, dat Musa, dat doet, maar hij is een Turk, maar hij Nakuna, maar hij is Musa Mufil. Hij is een Mufil. Hij is een Senaat, Sihiriniya, hij is een Sihiria-fan. Hij is een Mufil. Hij is een Mufil. Hij is een Mufil. Hij is een Vlak na het vallen, zagen de mensen het en waren ze verbaasd. Ze werden getroffen door een hevige magie. Als ze hun vleermuizen, aasalen, aten, maakten ze een hevige magie. Ze maakten een hevige magie. Als ze Ve büyük bir sihir yaptılar, diyor Allah-u Teala. Çünkü bütün maharetlerini sergiliyorlardı. Batıllıklarını meydana döküyorlardı. فَاُوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خ۪يرْفَتًا Musa. Bunun üzerine Musa aleyhisselam da nefsinde biraz korkuya kapıldı. Bu sihirlerine karşı acaba galip gelebilecek miyim? Acaba bu mekanda galibiyet kimin olacak, nasıl olacak? diye beşeri olması, bir insan olması hesabıyla Biraz ürperir, biraz korkar. Ve her bir müminin nefsinde de bu olabilir. Hak ile batıl karşı karşıya geldiği zaman acaba hakkı izhar edebilecek miyim? Hak galip yani gelebilecek mi bu pozisyonda? Benim elimle diye her bir Müslüman'ın da tabii endişe etmesi normal bir şeydir. Ama şu bir gerçek ki, gerçektir ki "Vakudde'l hak ve zehaqa'l batıl in'l batil kana zehoka" Muhakkak ki batı, hak gelmiş ve batılı zail etmiştir. Yok etmiştir. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur. Bu Allah-u Tanrı'nın yeryüzündeki sünnetidir. Batıl her zaman hüküm süremez. Zulüm her zaman var olamaz. Küfür her zaman daim olamaz. Hak olan dava, hak olan din her zaman hakim olmaya, galip gelmeye bu e, galip gelmeye mahkumdur. Allah-u Teala bu konuda böyle hüküm vermiştir. Ve Allah-u Teala kafirler istemese de, müşrikler istemese de, nurunu tamamlayacaktır. Bir gün İslam bütün bölgelere, her tarafa hakim olacaktır. Ve hakimiyet sadece ve sadece yüce Allah'ın olacaktır bir gün. Ve Allah-u Teala ona emrediyor. قُنَّ لَا تَخَفْ dedi ki, ey Musa korkma, sen hak bir dava üzerinesin. Sen Allah'ın sapındasın. Sen Allah'ın kulu ve Resulüsün. Dolayısıyla korkmana gerek yok. Allah'ın askeri olanlar korkmazlar. Sadece sadece Allah'tan korkanlar. Geriye kalan tağutlardan ve askerlerinden ve kuvvetlerinden çekinmezler. <gülüyor> İnneke أَنْ تَلْعَالَى muhakkak Ki en yüce olan bugün sen olacaksın. Sen galip geleceksin. Senin davan galip gelecektir. وَاَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ elindeki ni de al asana al terkaf ma san'u bu asayı atarsan yaptıkları sihirleri teker teker yutar. inma san'u kayd sahir ve la yufihi sahir haythu ata bunların yaptığı sadece sihirbazın bir takım tuzakları bir takım aldatmacalarıdır ve sihirbaz hiçbir zaman gerçeğe ulaşmaz dolayısıyla çekinme falqa falqa falqa ma fi yemihi Hazreti Musa asasını atıyor. Asasını attıktan sonra ejderhaya dönüşüyor Allah'ın izniyle. Ve teker teker yapmış olduğu bütün o sihirleri, yılanları, ateşleri vs. haşereleri hepsini yiyip yok ediyor. Bu manzarayı görünce Firavun, bu manzarayı görünce sihirbazlar, bu manzarayı görünce halk, bu davanın hak bir dava olduğunu, bu insanın gerçekten bir Resul, bir peygamber olduğunu sihirbaz olmadığını, Allah'ın Resulü olduğunu çok iyi bir şekilde görüyorlar ve anlıyorlar. Ve sihirbazlar orada fıtratlarını bozmuyorlar. Ellerini vicdanlarına koyuyorlar. Hakkı gördük, gördükten sonra hemen akabinde secdeye kapılıyorlar. Allah'a secde ediyorlar. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاَجِد۪ينَ Hemen akabinden secdeye kapanıyorlar. Ve gözyaşı döküp Allah is hier başlıyorlar. Ve... jaar. Als bi een rabbijn hebt, als je een rabbijn hebt, dan heb je een rabbijn, dan heb je een rabbijn, dan heb je een rabbijn, dan heb je een rabbijn, dan heb Peygamberlerin ik ben erin. sıfatlarıyla tecelli eden o Allahu ve diyor ki, bihi lekum. ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben zijn Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik ben erin. Ik benim iznimi almadan, onayımı almadan mı iman ettiniz diye onlara kızıyor. Sanki iman etmek için onun izni alınması gerekiyor. Tıpkı günümüzün firavunları gibi bize iman edeceksiniz, bize itaat edeceksiniz. Bizim iznimizin dışına çıkamazsınız, belirlediğimiz kanunların dışına çıkamazsınız diye insanlara despotluk yaptıkları gibi firavun da aynı şekilde izin vermeden mi iman ettiniz? INNE HÂZE LEMEKRUN VE KERTUMUHU FÜL MEDİNE İşte bu, kendi aralarınızda kurduğunuz bir plan ve bir tuzaktır. Siz bir araya gelmişsiniz ve anlaşmışsınız. Dolayısıyla bu pastada ortaksınız diye davayı çattırmaya başlıyor. LİTUHRICU <bizlik> MINHA EHLEHA Ve sizin hedefiniz buradaki insanları buradan çıkarmak. Benim hakimiyetin dışına insanları çıkarmaktır. Böyle bir plan kurdunuz. FESOFETALEMUN ben size göstereceğim. Göreceksiniz ben size neler yapacağım. Her zamanki firavunların, tağutların, despotların vaatleri. Ben size gösteririm. Sizin başınıza gelenlere veydoğsun. Siz bir görün başınıza neler gelecek diye dünyayı bir takım azaplarla, eziyetlerle Müslümanları tehdit ettikleri gibi. Ama şu bir gerçektir. Onlar sadece dünyada zarar verebilirler. Ve sihirbazlar da bunu dile getiriyorlar. En hemen tehditine başlıyoruz. لَاُقَدِّ عَنَّا اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ Ben ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve daha sonra sizleri ağaçlarda astıracağım. Böyle şiddetli bir azaba düçar edeceğim sizleri. Sizin azabınız, sizin cezanız böyle basit olmayacaktır. Önce eziyet görmeniz için ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ondan sonra da hurma ağaçlarında sizleri sallandıracağım diye tehdit savurunca, Karu inna ila Rabbi naimun Khalibun sihirbazlar dediler ki hiç şüphesiz ki biz Allah'a döneceğiz. Sen bizi öldürmekle bizi Allah'a göndereceksin. Biz neticede ne olursa olsun dünyada mutlu da yaşasak, zor anlar da yaşasak, bezbatsa olsak her halükarda biz Allah'a döneceğiz. Rabbun, alemine döneceğiz. O, magieme, ik breia je qua zet. Eeuwig onen, oh, het is een tevreden zet. Verdien wat azabı indir, Neem cezayı yap, Doe wat yap. Ama şunu bil, bil ki wilt. Doe wat je wilt. Doe sadece bu dünya hayatına wat je wilt. Doe wat Sadece dünya hayatımızı zehire döndürebilirsin. Ama ahiret hayatımıza karışamazsın. Kalplerimize karışamazsın. İmanımızı göğüslerimizden söküp alamazsın. Çünkü biz cennetimizi gözümüzde taşıyoruz. Tıpkı İbn-i Teymiye'nin zalimlere dediği gibi. Siz bana ne yapabilirsiniz ki? Beni sürgün ederseniz benim için seyahat olur. Hapse atarsanız benim için halvet olur. Öldürürseniz de şehadet olur. Çünkü ben cennetimi göğsünde taşıyorum. Nereye gidersen benimle beraber intikal eder. Mümin de bu şekilde imanlı olduğu müddetçe cennetini göğsünde taşır. Ve tağutların tehditlerine artık aldırış etmez. اِنَّمَا تَقْدِي هَذ۪ي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sen sadece bu dünya hayatına karışabilirsin. اِنَّا اَمَلْنَا بِرَبِّنَا بِيَغْفِرَ لَنَا خَتَيَانَا Allah-u Teala günahlarımızı affetmesi için وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ Sihir olarak bize zorla yaptırdığın bu fiiller için de allah Teala'nın affını istiyoruz. Ona iman ettiğimiz zaman umarız ki Allah-u Teala günahlarımızı siler. Bu yaptığımız yanlışları yok eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَلْاِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْ Şüphesiz ki İslam daha önce gelmiş geçmiş bütün günahları siler buyurmuştur allah is, tanhen rahmetidir, fasbu keremidir. Adam 80 sene boyunca Allah'a isyan eder, küfür için içerisinde olur, ölmeden birkaç an önce, ne zaman öleceğini tabi bilmez, ölmeden bir an önce iman eder, Allah'a teslim olur, akabinde ölür ve cennete girer. Tıpkı Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. Değil. Bir müşrik Resulullah Efendimiz'e geliyor, Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulullah diyor, Şimdi mi iman edeyim, ardından savaşa gireyim, yoksa savaşa girdikten sonra mı iman edeyim? Nasıl yapayım ya Resulullah deyince, önce iman et ondan sonra savaşa gir diyor. O esnada iman ediyor ve hemen Bedir savaşına katılıyor. Ve o savaşta da şehit düşüyor. Allah-u Teala şehadeti ona nasip ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğü zaman ve <gülüyor> buyuruyor çok az amel etti ama çok büyük ecir aldı. Son anında iman ettiyse Allah'ın izniyle kurtuluşa erecektir. İşte bu sihirbazlar da son anlarında iman ettiler. İmanlarını dile getirdiler. Ve umarız ki Allah-u Teala bu imanlarımız, samimiyetimiz, ihlasımız sebebiyle de bütün günahlarımızı, küfürlerimizi, şirklerimizi affeder, yok eder diye bunu temenni ediyoruz. وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَقْقَى Hiç şüphesiz ki en hayırlı olan, en kalıcı olan Allah'tır Celle Celaluhu. Onun cennetidir, onun vaat ettiği ahiretidir, dünya geçicidir. Firavunlar da ölecektir, sihirbazlar da ölecektir Ne de öldüler, peygamberler de öldüler, sahabeleri de öldüler, Ebu Leheb Ebu Cehiller de öldüler, askerleri de öldüler, Allah'ın askerleri de öldüler. Ama bir kısmı cehenneme ebedi olan bir cehenneme bir kısmı da ebedi olan cennete girecektir. İşte fark budur. Ve orada imanlarını beyan ettikten sonra Firavun onlara azap edip onları şehit ediyor. Ve i̇bn Kesir rahmetullahi aleyh diyor ki bunlar ne mübarek insanlardı diyor. Sabahleyin geldikleri zaman Allah'ın düşmanı olarak kafir, mücrim bir şekilde O me meydana gelmişlerdi fakat mister Allah'a iman etmişler, şehit düşmüşler ve Allah imanet mister, Allah'ın dostluğunu mister, Artık onlar Allah'ın noodzak mister Şehitlik mertebesine yüksel yükselmişlerdi. İşte imanın fazileti, imanın semeresi Ze is büyüktür. Rabbim bizlere imanen de böyle bir imanı, böyle bir samimiyeti nasip eylesin. Akulu <gülüyor> sen, haak u lukkauwen, haak u Fast